Visa Express Pars'ı dünyanın müziği Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç Selam Berdustane Gerami, Açık Radyo, bername Fizan Ekspresiyle Mişnevit, Milad Bülent Kılıç Esten. İran'daki devrimci ayaklanmalar bugün 175. gününde yani 6 ay geride kalmak üzere. Süreç genç bir kadının mehsanın katliyle başlamıştı. Sonrasında başka cinayetlere de tanık olduk. Bunların arasında erkekler ve daha da önemlisi çocuklar vardı. Buna karşın devrimci sürecin öncüleri, en kararlı muhafızları hiç kuşku yok ki kadınlardı. Fakat sürecin bir hicap, bir örtünme, örtünmeme sorununa indirgenemeyeceği de açıktı. Her ne kadar birçok insan, birçok medya ya da grup konuyu buradan tutmaya çalıştıysa da. Ben e, bu programda ilk günden beri sorunun bir örtünme, örtünmeme sorununa indirgenmesine e, karşı çıktım. Öyle olmadığını öne sürdüm. E, aynı biçimde devrimci ayaklanma belli bir olgunluğa ulaştığı andan başlayarak saç kesme eylemlerine de karşı çıktım. Çünkü bunlar o noktadan sonra hareketi büyüten, güçlendiren eylemler olmaktan çıkmış, onu küçülten ve indirgen unsurlara dönmüştü. Bir programımda rejimin asıl mağdurlarının yetişkin kadınlar ve erkeklerden çok çocuklar, özellikle de 4 yaş üstü kız çocuklar olduğunu söylemiştim. bugün üzerinde duracaklarım bu konuyu bu konuda demeye çalıştıklarımı bir açıklık kazandıracak sanıyorum. 8 Mart akşamı İran'da kadınlar, kadın örgütleri, anneler, hekimler sokaklara çıktılar ve kadın yaşam, özgürlük ne ruhseri ne tuğseri, azadi o beraberi. Yani ne başörtüsü ne aşağılama ya da tepemize vurma özgürlük ve eşitlik. İster başı örtülü ister başı açık yürü devrime doğru sloganları atıldı ee, Doğrusu hiç değilse bazı yerlerde, örneğin Kerec'de ve Settarhan'da Türkiye'dekinden daha hareketli bir eylem bile söz konusuydu denebilir. E, bugünkü programı İran müziğinin kimi kadın sanatçılarından derlediğim parçalara ayırdım. E, bütün dostlarımın Kadınlar Günü kutlu olsun. E, önce bir şarkı dinleyeceğiz, sonra size İran'da e, yaşanan ve yaşanmakta olan olayların bir bölümünü Kendimce aktarmaya çalışacağım. İlk şarkımız İran'ın çağdaş müzik tarihinin önemli sanatçılarından olan Fehime Ekber'den olacak. Fehime Hanım'ın elimizde kalan parçalarının sanıyorum hiçbirinin kalitesi yeterince iyi değil. Ama yine de onun nitelikli bir sanatçı olduğunu kanıtlamaya yetiyorlar diye düşünüyorum. Bir ara programlarımdan birini Fehime Hanım'a ayırmış ve size onun epey şarkısını dinletmiştim. Fehmi Hanım 1917'de doğmuş, 2009 yılında da ölmüştü. Ee, babası büyükelçi olduğu için gençliğinin 5 yılını Sovyetlerde geçirmiş ve orada müzik eğitimi almıştı. Ee, Fehmi Hanım, Fehmi Ekber e, aynı zamanda Gilan müziğinin de önemli sanatçılarından biri ve dinleyeceğimiz Nuşu adlı bu parçada bir Gilan şarkısı. Önceki hafta Cuma gününden beri İran'da önemli olaylar yaşanmaya devam ediyor. Son haftaların en önemli olayı da artık sayısız ortaokul ve lisede hatta üniversitelerin yurtlarında görülmekte olan zehirlenme vakaları. Bu konuda geçen haftada konuşmuştum ama kim arkadaşlarıma konu bir, bir parça fantastik gözüktü sanıyorum. Olup bitene inanmakta güçlük çekmişlerdi. Sonunda konuyla ilgili birçok Türkçe haber de yayınlanmaya başlandı ve artık sanıyorum daha çok insan ikna oldu. Evet, e, akıllanmaz ve korkunç bir olaydan söz ediyoruz. Hatta tam bir distopyadan söz ediyoruz. Şu ana kadar e, 24'ten fazla kentte en az 1500 kız çocuğunun, ciddi biçimde zehirlendiği, bunlardan 300'e yakınının ağır bir biçimde hastanelik olduğu bir durumla karşı karşıyayız. E, bu bir kurgu değil, e, kuruntu da değil. E, muhalif medyada ve genel olarak medyada yüzlerce haber var, yüzlerce yazı ve video var. E, yani bu buz gibi bir gerçek ve bir kabus. E, peki ne olmuştu? E, şu olmuştu. Son 3 aydır İran'ın farklı kentlerinde sadece kız çocuklarının okumakta olduğu e, okullarda, ortaokul ve liselerde e, kimyasal gazlar nedeniyle pek çok zehirlenme vakası söz konusu olmuştu. E, bu saldırıların sayısı her geçen gün artıyor. Geçen haftadan beri e, bu listeye yeni okullar ve yeni kentler de eklendi. Bu okullardaki çocuklardan bazıları baş dönmesi, bulantı, Ani bilinç kaybı gibi sorunlar yaşadılar. Kimileri buna karşın hastaneye kaldırılacak ölçüde fenalaşmadı. Ama kimileri de ciddi biçimde etkilendi, hastanelik oldu, solunum cihazına bağlandı ya da entübe edildi. Ve ne yazık ki şimdiye kadar iki kız çocuğu da can verdi. İran İslam Cumhuriyeti olayla ilgili muhtelif senaryolar yazıyor. Bunlardan biri... Bu işi radikal İslamcı bir örgütün yaptığı yönünde. E, hemen ardından e, İsrail'in yapmış olduğuna ilişkin kimi söylentiler yayıldı. Hatta bazı muhalifler de bu iddiaya katıldılar. Kimi resmi kanallarsa olayı yaygın bir şey gibi değil, tekil gibi göstermeye çalıştı. E, yaşlı bir köylü kadını ekrana çıkardılar ve kadın e, tarihi geçmiş pirinç tarlası ilacını şişeyle çöpe attım e, dedi. Bir çöpçü de Bulduğum şişede etiket yoktu. Ben de şişeyi açıp döktüm falan dedi. E, bu yüzden etraftakiler zehirlendiler e, demeye getirdiler. Ama inandırıcı olamadılar. Çünkü aynı anda İran'ın bambaşka eyaletlerinde, bambaşka kentlerde yığınla e, vaka söz konusu oluyordu. Son olarak geçen hafta başında gerçekleşen bir olay e, kendi türündeki ilk saldırı oldu. Tahran metrosundaki tren vagonlarından birine birileri bir gaz kapsülü atmış. Kapılar kapalı olduğu için de halk nefes alamamıştı. Sonra küçük bir yangın da çıkmıştı. Konuyla ilgili haberler, vagonlardaki cam kırmak üzere konulmuş çekiçlerin olaydan önce toplanmış olduğunu ifade ediyor. Çekiçlerin toplanmış olması ise bu eylemin rejimce ya da onun bilgisi dahilinde yapıldığının kanıtı sayılıyor. Okullardaki güvenlik kameralarının kapatılmış olması ve disklerin emniyet görevlilerince toplanmış olması da muhaliflerce bir kanıt sayılıyor. Ee, ayrıca bir AVM'de ve kimi üniversite yurtlarında da benzer durumlar yaşandı. Ee, i̇nsanlar ha bitti ha bitecek derken bambaşka yerlerden bu türden haberler, yeni haberler gelmeye devam etti. Hafta sonunda olduğu gibi hafta içinde de İran'ın birçok kentinde kız çocuklarına yönelik bu saldırılara karşı ülkenin her köşesinde eylemler vardı. Ama bunlar yine de beklenen kitleselliğe ulaşamadı. Yani yüz binler ya da milyonlar sokaklara e, dökülsün diye umardık ama öyle olmadı. Okul önlerinde veliler birçok eylem yaptılar ama bunların önemli bir bölümü de polis soruyla sonlandırıldı. Veliler buralarda, bu eylemlerde kahrolsun çocuk katili devlet, kahrolsun kız çocuklarının katili rejim türünden sloganlar attı. E, aynı gerekçelerle geceleri pencerelerden sloganlar atıldı. E, rejimin birçok kurumu, e, kimi besiç ve sepah karargahları ateşe verildi. İran'da bütün muhalifler bu eylemlerin okullarda rejime karşı eylemler yapan Humeyn'inin ve Hamaneyin resimlerini yakan kız çocuklarına karşı ve elbette ülke genelindeki bütün layık kadınlara karşı bir gözdağı eylemi olduğunu düşünüyor. E, nitekim İran Yargı Erki Başkanı Golam Hossein Mohseni Ece'yi e, hafta başında yaptığı açıklamada başörtüsünü çıkarmanın İslam Cumhuriyeti'ne ve onun değerlerine düşmanlık etmekle eşdeğer olduğunu söyledi. Başörtüsüne uymayanların da cezalandırılacağını ifade etti. E, Merkez, Meşhed'deki Merkez Camisi'nin imamı da e, hutbesinde rejimin artık sokaklarda hijab konusunda devriyelerini gezdirmeyeceğini, bu nedenle işin İslam Devleti'nden yana olan e, kişilere, insanlara düştüğünü ifade etti. Bu da olayların rejimce destekleniyor ya da organize ediliyor olabileceğinin kanıtı sayılıyor. Kendini rejimin fedaileri diye niteleyen ve size daha önce belli ölçüde anlattığım Nexa gibi rejimin kayıt dışı silahlı gruplarının da bu işte maşa olarak kullanıldığı düşünülüyor kimilerince. Öte yandan rejim yanlısı ama son derece layık ve muhalif görünümlü kişiler çoktandır harekete geçmiş durumdalar. Özellikle Londra merkezli kimi mahfiller bütün bu olup bitenleri bir gerçeklik olarak değil bir toplumsal histeri olarak göstermeye çalışıyor. Bu olayın korkunç niteliğini aklımız almıyor ama bu türden açıklamalar bizde oluşmuş olan şaşkınlığı bile gölgede bırakıyor doğrusu. Ee, size Amerika'daki nayakçıları anlatmıştım. Ee, i̇şte onlara benzer kimi mahfillerin iddiası bunlar. Ee, ve bu yaratıklar da öyle demek istiyorum. Londra'yı merkez tutmuş durumdalar. Rejim hafta içinde bu suçlarla ilgili olduğunu öne sürdüğü bir grubu tutukladı. Ama bu hiç inandırıcı bulunmadı. Ee, İran'da muhalifler bütün okullarda öğrencileri ve öğretmenleri ee, okulları boykot etmeye davet ediyor. Ee, üç günlük bir eylem çağrısı var. Ee, bir yandan da büyük bir ayaklanma için geri sayım başlamış durumda. Nevruz'dan önceki son çarşamba akşamı her yıl olduğu gibi bu yılda ülkenin her yerinde sokaklarda ateşler yakılacak, kutlamalar yapılacaktı. Ee, ama bu kez bu ateşlerin boşa gitmesi istenmiyor. Ee, ben de gelişmeleri izlemeye ve size aktarmaya devam ediyor olacağım. Eskilerden bir kadın sanatçı olan Monir Vekili'den bir şarkıyla devam edeceğiz. Monir Vekili, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde müzik eğitimi görmüş. Bu nedenle de İran'ın batılı tarzda eğitim almış olan ve o tarzda müzik yapan ilk kuşak kadın sanatçılarından biri konumunda. E, dinleyeceğimiz bu parçada bir önceki gibi Gilan diliyle söylenmiş bir halk şarkısı. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. İran'ın monarşi yanlısı, Şehzade Rıza yanlısı kesimlerinin uzun süredir birçok pisliğe bulaşmakta olduklarına ilişkin kimi ayrıntıları size programlarda aktarmaya çalıştım, çalışıyorum. Bunlardan biri eski rejimin en ünlü işkencecilerinden olan birinin Los Angeles'taki gösterilerden sonra ansızın ortaya çıkmasıyla başlamıştı. Ee, bu kesimler bu işkencecinin son derece cesur bir biçimde eylemcilerin saflarına katılmasını savunmuş, ee, bu işkenceciyi aklamaya dönük yığınla yayın yapmışlardı. Hatta biraz daha ileri gidip eylemlerde hepimiz savakçıyı sloganları atıp e, bu türden içerikler taşıyan pankartlar taşımışlardı. Ee, doğrusunu söylemek gerekirse bunlar bana biraz beyaz torosları ve ...yeşilleri, onlara sahip çıkanları hatırlatıyor. En azından benim beynimde aynı çekmecede, aynı klasörde duruyorlar. Şimdilerde Şehzade Rıza öncülüğünde muhalefete önderlik iddiasındaki... ...8 ünlünün de e, sabıka dosyası kalınlaşmaya devam ediyor. E, örneğin geçtiğimiz haftalarda... George Üniversitesi'nden bir açık üniversitesinde bir açık oturuma katılan bu sekiz ündüğü davet eden ve onlara ön ayak olan kişinin Amerika Birleşik Devletlerinin Yeşil Kuşak doktrininin mimarı Brezinski'ye yakınlığıyla bilinen biri olduğu ortaya çıktı ve bu kişiler bu nedenle eleştiri eleştiriliyor. Bu vakaya bir de yine o sekiz kişiden biri olan sinema oyuncusu Gol Shifteferan'ın son derece tartışmalı bir entelektüel olan birilerinin ölüm meleği diye nitelediği, adlandırdığı Bernard Henry Levy ile birlikte gözükmesi eklendi ve duruma bir anlamda tüy dikilmiş oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse ben artık bu monarşist kanattan her türden çirkinliği bekliyorum. Onların egemen olacağı yeni İran'ın da Irak'tan, Yugoslavya'dan bir fark olmayacağını düşünmeye başlıyorum mutlaka İran karışacaktır mutlaka büyük çatışmalar olacaktır iş bir iç savaşa doğru gidecektir diyorum eğer onlar bir üstünlük elde ederlerse bu dediğim sözler düşünceler yalnızca bana da ait değil benzer düşüncelere sağda solda İran siyasetinin muhalefetinin içinde olan kesimlerden Kişilerden de duyuyorum, rastlıyorum. 70'li yılların ilk düzlüğünden bir şarkıyla ve o dönemin sevilen kadın sanatçılarından biriyle devam ediyor olacağız. Şarkıyı e, Rameş seslendiriyor ama parça Ermeni kökenli İranlı sanatçı Oni'ye ait. E, adıysa Mituni, Yapabilirsin. E, bir aşk şarkısı bu. Batılı istihbarat örgütlerinin İran'daki devrimci hareketi çalmaya dönük çabaları devam ediyor. Elbette bu konudaki tartışmalar da devam ediyor. E, konuyla ilgili geçen hafta yayınlanan bir makale epey dikkat çekti ve devrimci saflarda bir karşılık buldu ve sahiplenildi. E, makaleyi yazan kişi 10 yıllardır e, monarşi yanlısı olarak bilinen ve eski şahın karısının yakın çalışma arkadaşı olan Reza idi. Tekizade şöyle sözler ediyordu, ee, İran ve ülke dışında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail ve Suudi Arabistan'ın dahliyle inşa edilen, e, icat edilen e, sahte ve çirkin liderliğin e, ipliğini pazara çıkarıyordu. E, bu bütün ötekilerden çok daha önemli ve, ve dikkat çekici oldu çünkü bu tekhizade umulmadık bir yerden geliyordu. Muhalefetin özbeğe öz sağ kanadından geliyordu. Peki tekrizade ne diyordu? Daha doğrusu ne diyor dememiz gerekir. Çünkü birkaç gün önce yayınlandı makalesi. Şöyle diyor, İranlıların ülke dışındaki starlardan oluşan yeniden kurgulanmış bu liderliğinin Avrupa turunun sona ermesiyle rejimin okullardaki kız çocuklarına yönelik kimyasal saldırıları da başlamış oldu. E, bu yeniden kurgulanmış muhalefetin yurt dışındaki turları bittiğinde halkın İran sokaklarındaki devrimci hareketi de komaya girdi. Ben e, eylemlerdeki bu düşüşü diyor tekizade rejimin e, halka yönelik şiddetiyle açıklayamıyorum. Çünkü e, bu şiddet her dönemde vardı ve rejim bundan hiçbir zaman vazgeçmedi diyor. Ve devam ediyor, kendi toplulukları içinde bile tanınmayan insanlar İran halkının özgürlüğünün liderleri, teorisyenleri olarak tasarlandı bu merkezlerce ve bu merkezlere bağlı medyalarca da pazarlandılar diyor. Aynı biçimde Tahran, Zahedan, Senendeç ve Ahvaz'ın kana bulanmış sokaklarında açlar, zorunlu başörtüsü baskısı altında yaşayan kadınlar, Yoksullar ve özgürlük savaşçıları Paris'te, Toronto'da, Dubai'de ve New York'ta lüks evlerinde oturan şık, varlıklı ve eylem alanına korumalarla, helikopterlerle götürülen bu yeniden kurgulanmış muhalefetin temsilcilerinin umurunda değildi, diyor. Hep söyledim, bir daha söylüyorum. İnsanlar İran'ın ülke içindeki devrimci güçlerinin Büyük bir bölümü demek istiyorum. Ee, İsrail ve Suudi istihbarat örgütleri de dahil olmak üzere batılı istihbarat örgütlerinin yönetiminde ya da onlarca desteklenen bu büyük televizyon kanallarına güvenmiyorlar. Ee, örneğin İran International kanalına İsrail International diyenler var. Ee, İsrail'in çıkarları doğrultusunda yayın yaptığına inananlar var. Kanalın finansmanını ise Suudilerin sağladığı düşünülüyor. Böyle iddia ediliyor hatta ve kimi kanıtlar da sunuluyor. Elbette Pentagon'un yönlendirmesiyle deniyor. Aynı biçimde Menoto, BBC Persian, Voice of America gibi kanallarda eylemler başlayalı beri kuşkulu bulunuyor devrimcilerce. Tekrizade'nin dediği yurt dışında yeniden kurgulanmış muhalefetin sözde liderlerinin pazarlanmasını işte bu kuruluşlar üstleniyor. Yani, e, yani şu e, Tekrizade'nin işaret ettiği büyük ve önemli sorunu aylardır birçok insan, hatta burada ben bile seslendiriyordum e, ama o monarşist kanadın içinden gelen e, biri olduğu için Önemli ve tanınmış bir figür olarak bu sözleri söylediği için bizim gibi insanların sözlerine de bir meşruiyet kazandırmış oluyor. 1935'te Tahran'da doğup 2008 yılında Londra'da ölen İranlı yazar, şarkıcı şuşa Gapi'nin çok güzel bir şarkısıyla devam edeceğiz. Bir halk şarkısı bu ve Setare-i Gökteki Yıldız adını taşıyor. Gel de oyun oynayalım, dünya iki günlüktür diyor şarkı. İran'da idamlar devam ediyor ama idam edilenler adi suçlardan mahkum oldukları için ne yazık ki kimse konunun üzerinde durmuyor. E, hafta içinde üç kişi idam edildi benim bildiğim. Hakkında idam ed hükmü verilmiş on iki kişi de bulundukları cezaevinden alınıp başka yerlere sevk edildiler. E, ve bu nedenle aileler hapishane önlerinde eylemler düzenledi. Ama dediğim gibi bu konular pek konuşulmuyor, haberleştirilmiyor. Oysa bir şey bir şehhül İslam olan Sistan ve Beluçistan'daki Sünni halkın dini ve politik lideri Moğolvi Abdul bile idam cezalarına karşı çıkıyor. Hatta bu kişiler uyuşturucu işi yapıyor olsalar bile. 1977 yılına dönüyoruz ve o yıl yayınlanmış Avaz Hay Diğer adlı albümde yer alan güzel bir şarkıyı dinliyoruz dinleyeceğiz. E, Simin Qadir'inin seslendirdiği bu parçanın bestesi ise Feribu Bors Lachini'ye ait. Lachini Molla yönetiminin müziği müziği büsbütün yasakladığı o karanlık dönemde o karanlık dönemden çıkışta İran müziği için büyük yararlılıklar göstermişti. Ee, önemli bir insandır. Ee, müziği süper bir müzik olmasa bile benim kanımca. Derya Dadver'in Huzur Veren Güzel Sesinden bir şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkının e, pek çok versiyonu var ve bunların birçoğunu size sanıyorum geçtiğimiz yıllarda dinletmiştim. Ee, şiiri eskilerden bir şair olan e, HATF'e ait ve bir dizesinde şöyle diyor, bir beytinde şöyle diyor, İncitmeyin göndümü çünkü öyle vahşi bir kuştur ki o, uçtuğu dama bir daha zordur dönmesi. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. İran'da son günlerde rejimin kendi içinde bir darbe hazırlığında olduğundan endişe ediliyor. Darbeciler böylece hem küçük ödünlerle rejimi kurtaracaklar, hem de olası bir devrime karşı kendi güvenliklerini sağlama almış olacaklar. Muhalifler İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin her an İran İslam Cumhuriyeti'ne saldırabileceğinden de kaygılanıyor ve her iki olasılıkta onları rahatsız ediyor. Çünkü e, her iki olasılıkta da, yani darbe ve savaş olasılıklarında da devrim başarısız olacak, gerçek bir rahatlamanın ve özgürleşmenin zemini ortadan Kalkmış olacak. Varan Varane adlı Kürtçe şarkıyı Leyla Foruher'den dinledik. Bana ulaşmak isteyenler için programın e-mail adresinin fizanexpresi.yahoo.com olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. E, Lale'nin bir şarkısıyla devam edeceğiz şimdi. Lale daha çok batı dillerinde şarkılar yapan söyleyen bir müzisyen e, bana kalırsa yetenekli de onun Der Yek Guşeh adlı Farça şarkısını dinliyoruz. Fransa'da ikamet eden genç kadın sanatçı Niyaz Nevab'ın daha önce birkaç kez çaldığım güzel bir şarkısıyla devam edeceğiz. Nercheto Senin Görüntün Senin Suretin adlı bu şarkının şiiri Hafız-ı Şirazi'ye ait. Senin görüntün canımın gönlümün lehasından asla silinmez. O işveli servi asla çıkmaz aklımdan. Öyle sevdim ki seni, aşkın canımda yer etti. Gitmedikçe kellem çıkmaz canımdan bu aşk gibi sözleri var şarkının. Ta Berna golu golzar başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olun.